Herkese günaydın. Bir pazartesi sabahında daha Korsan Yayı'nda, Açık Radyo'da Korsan Yayı'nda birliktesiniz. Ben Başak ve... ve Serhat. E, sizlerle birlikteyiz. Bugün ikide konuğumuz var. Şevket'in yerine iki konu kalalım dedik. Umutcan ve Çağrı bizlerle birlikte. E, Umutcan e, hem Korsan Parti Hareketi'nden... Hem de e, sürprizimizden bahsedecek size e, programın sonlarına doğru. Çağrı da e, Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği'nden değil mi? Doğru. doğru söyledim bu sefer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün engelli hayvanlar ve hayvan hakları deyince tabii genel olarak hayvan sömürüsünden, hayvan deneylerinden bahsedeceğiz. Geçen hafta da programdan, programda biraz bahsettik. Kısırkaya'daki toplama kampı var yine gündemde. Biraz da sizin derneğinizden konuşmak istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Nedir gelecekteki projeleriniz? Çünkü sanıyorum yeni bir dernek değil mi? Evet. Bir, birinci senemizi yeni kutladık ha, aslında süper. geçen hafta. Bir senelik bir derneğiz. Ee, biz şöyle yola çıktık. Türkiye'deki sokak hayvanlarının durumu ortada. Yani barınakların durumu ortada. Sağlıklı hayvanlar bile çok kötü koşullardayken engelli hayvanların hiçbir yaşam hakkı yok. Bu hayvanların sokakta hayatta kalması bile bir mucize. Barınağa gittiklerinde tedavi imkanı yok, ilaç yok Düzenli veteriner yok, sürekli veteriner yok. Yani bu hayvanlar kaderlerine terk ediliyorlar. O yüzden kısıtlı imkanlarımız için de önceliği onlara verelim diye hı hı. yola çıktık. Bu arada Kısırkaya demişken, Kısırkaya'yı geçen hafta biz eylemden önce ziyaret ettiğimizde orada doğal yaşam alanlarını gördük. Hı hı. Ve bu doğal yaşam alanları barınağın içinde inşa edilen o... Üç tarafı beton, küçük odacıklar diyeyim kapakları böyle kalın plastik e, kapılarla kapatılmış. Bunları köpeklerin burnuyla itip hayvanların girip çıkabileceğini söylüyorlar ama e, engelli, yaşlı, güçsüz ya da küçük ırk bir hayvanın o ağır plastik kapıları itip geçmesinin imkanı yok. E, engelli hayvanları, yaşlı hayvanları sürekli orada tutacağını söyledi bize e, Kısırkaya Barınağı'nın, <Gülüyor> İBB'nin barınağı'nın veteriner hekimi Nuri Bey. Ee, bu, bu hayvanlar için ölüm demek. Hı hı. Yani zaten o barınan e, koşulları, rüzgarı açık olması, o alanların tamamının e, yeri şu anda bir de yağmurdan sonra her taraf suydu. Bu kadar rutubet nem içinde o hayvanlar, yani ki bahsettiğimiz hayvanlar sağlıklı hayvanlar değil, bağışıklığı güçlü hayvanlar değil. O hayvanlar için, e, geçen hafta ne kadar sözü geçti bilmiyorum hı hı. ama yani benim dernek olarak, bizim dernek olarak ilgilendiğimiz hayvanları göz önüne alırsak, o koşullar ölüm fermanı demek. <Gülüyor> biz bu hayvanları hani sahiplendirme konusunda açıkçası çok fazla bir yol alamadık. Çünkü Türkiye'de insanlar genelde ırk ve e, mükemmel hayvan istiyor. Ama biz mümkün olduğunca bu hayvanlara ikinci bir şans vermeye çalışıyoruz. Tabii ki zaten e, sahiplenilecek olan hayvanların hayvanlar arasında engelli hayvanların e, hayvanlara öncelik verilmesi de e, aslında... ...vicdan sahibi olan insanlar için... E, ...geçerli olmalı. E, Kısırkaya'dan bahsettiniz. Aslında sadece Kısırkaya değil... ...geçen e, haftalarda yine bir haber oldu... ...Ankara'da yanılmıyorsam. E, Çubuk'ta olabilir. E, bir hayvan barınağında... E, ...hayvanlar artık birbirlerini yiyorlardı. Hmm. E, gerçek anlamda birbirini hmm. yemek. Bu açlıktan ve bakımsızlıktan dolayı. E, ya da daha önce de gördük... E, ...barınaklarda tecavüze uğrayan... E, tedavisi yapılmayan, zor şartlarda yaşayan çok fazla hayvan var. Yani sokakta da başlarına kötü şeyler geliyor ama artık sokaklar bizim yüzümüzden onların doğal yaşam alanı haline geldi. Çünkü biz zaten onları eğittik, evcilleştirdik. Fakat barınaklarda onları daha kötü şartlar bekliyor. Ya Barınaklar gerçekten yani e, İBB özellikle Kısırkaya için pembe renkli panolarla tanıtıyor barınaklarını ama tabii böyle bir şey söz konusu değil. Yani barınaklarda e, bir kere çalışan personel de şöyle söyleyeyim veterinerler zaten çok... E, Tecrübesiz ve hayvanlara ilgisiz. İkincisi çalışan personel de belediyenin genelde başka bir biriminde bir sebepten dolayı çalışamadığı için sürgün edilmiş tabir ettiğimiz personel. Hayvanlarla hiçbir bağı yok. Hayvana yani çok kötü davranıyor. Böyle hayvanları enseden tutup kaldırmalar mı istersiniz? Çok kış aylarında hayvanı o buz gibi hortumlu suyla yıkamak mı istersiniz? Yani barınaklarla birebir çalışan bizlerin çok çok sık karşılaştığımız manzaralar bunlar. Evet. Şöyle bir şey var yani biz altıncı e, maddenin şimdi çok kısacık yasaya değineyim. Altıncı e, maddede yeni yasa tasarısında hayvanların sokaktan toplandıktan sonra ibadethane, okul, hastane, yerleşim yeri e, gibi yerler olmayan bölgelere geri bırakılmasını söylüyor. Şimdi şehirler içinde böyle yerler yok. Hı hı. Ama hayvanları böyle yerlere bırakmazsanız da ya otoyol kenarına, ormana terk ediyorsunuz ya da dev toplama kamplarını hayvanları kapatıp Ölmelerini bekliyorsunuz. Ee, biz hayvanların alındıkları yere bırakılmasını istiyoruz. Çünkü en kötü durumdaki hayvan bile sokakta olduğunda karşısına benim gibi sizin gibi biri çıkabiliyor. <gülüyor> yani yüzde <gülüyor> elli de olsa bir şansı var. Ama o hayvanı alıp barınağa kapadığınızda o hayvanı orada çalışan personelin o günkü insafına bırakmış oluyorsunuz. <gülüyor> ee, bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü barınakların durumu ortada yemek yok, ilaç yok, <gülüyor> ısıtma yok. <gülüyor> gönüllülerle idare ediyor. Açlıktan hayvanların birbirini yediği barınakların sayısı hiç az değil. Maalesef. Ee, Benim aklıma şey geliyor bunların hepsini dinlerken şimdi üçüncü bir göz olarak söylemek istiyorum ki sabah sabah bu olumsuz şeylerden bahsettik ama <gülüyor> e, acaba burada bahsettiğimiz şey Türkiye için lüks mü? Birçok insanın aklına bu gelebilir. Yani sokakta insanların ...yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu kadar hayvan haklarını... ...ve hatta hatta engelli hayvan haklarını... ...savunmak. Hatta bunu sadece... ...klasik protesto... ...anlamında değil. Bizzat... ...yasa tasarlarıyla ilgili düşünerek... ...meclise dahi ziyaretlerde bulunarak... ...çok ciddi anlamda savunmak, arkasında durmak... Türkiye açısından lüks değil mi? Kendinizi de nerede konumluyorsunuz? Yani Biraz garip bir yerde durmuyor musunuz? Mesela biz de korsan parti olarak yine Türkiye açısından lüks olduğu kabul edilen bilgi özgürlüğü gibi kimsenin umurunda olmayan tırmak içinde bir hadiseyle e, uğraşıyoruz. Sizi de biraz öyle gördük açıkçası. Kendimize yakın gördük. Yani kimsenin umurunda olmayan bir şeyle uğraşıyorsunuz şu anda. Aslında doğru. Yani e, şöyle söyleyeyim. Benim üç bacaklı bir köpeğim var ve evet. köpeğimi dışarıya çıkardığımda insanlar... Garip garip bakıyorlar evet. ve birçoğu diyor ki ya bu kadar işte sakat insan var sen hayvana gidiyorsun Aynen, ben de diyor ben de diyorum ki benim gücüm bu hayvanın hayatını iyileştirmeye yetti sizde buyurun bir kör okutun ee, protezi ihtiyacı olan bir insanın üç kişi bir araya gelip protezini hmm. alın diye ama açıkçası dernek olarak bizim bakış açımız işte insanlar varken neden hayvanlar şeklinde ya da neden sağlıklılar varken engelliler. Ee, önce ilkine cevap vereyim biz önce insan sonra hayvan demiyoruz evet. yani benim öyle bir bakış açım Özellikle yok. Özellikle bunu anlatmak Hı -hı. için zaten bu programı yapıyoruz gerçekten <gülüyor> değil Yani önce yaşam diyoruz yani hayvanla insanın e, benim gözümde bir farkı yok hatta birkaç sene önce mesela şundan örnek vereyim Tun Arman'ın tecavüz hayvanın tecavüz kabahatlar kanunundan çıksın e, suç sayılsın diye bir kampanyası vardı. Ee, biz orada özellikle şeyi söyledik yani bugün hayvana yapan yarın insana yapacak diye oradaki kastımız önce insan demek değildi şuydu bugün gücü hayvana yeten yarın bunu misliyle katlayarak insana yöneltecek ama bu demek değildir ki e, hayvana hayır dememizin sebebi insanı korumak. Değil ikisi de yaşam Hı -hı. Hı -hı. Sadece hayvana bir basamak olarak Kullandığını belirtmek istemiştik ee, Neden engelli neden hayvanlar engelli? Dersek neden Bu benim babamın da sorduğu bir soru <gülüyor> Bu kız hiç sağlıklı hayvan sevmeyecek Hı -hı. mi Evdekilerin hepsi kör topal diye ben şöyle bakıyorum bugün engelli bir insanı uyutmaya kalkmıyoruz. Tam tersine onun hayat kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Yürüyemiyorsa tekerlekli sandalye almaya çalışıyoruz. Koluna protez yapmaya çalışıyoruz. Gözü sorunluysa opera etmeye çalışıyoruz. Bir hayvanın hayatı da bir insanınkinden daha az değerli değil. Dolayısıyla bunu neden bir hayvan için yapmayalım diye... ...koşullarımızı zorluyoruz. Yani bizim bakış açımızda hayvanla insan arasında pek bir fark yok. Yani ben neysem benim evimdeki üç bacaklı köpeğim de o. Yani bakış açımız o. Aslında bizim olduğumuz gibi türcülüğe karşı durmak her Kesinlikle. şeyin özü. Yani Kesinlikle. insan ve diğer hiçbir canlının arasında Peki, bir Peki dernek bir ne yok. kadar zamandır faaliyette bulunuyor? Dernek... Resmi e, olarak yani. Resmi olarak geçen sene 2014'te 28 Ocak'ta kurulduk. Evet. Bir senedir oldukça aktifiz. Dernek bakımımız altında çok fazla engelli hayvan var. Ben bunlar, bunların çoğuyla ben tek başıma ilgileniyorum. Son birkaç aydır da önceliğimizi şuna vermeye çalıştık. Yani imkanlarımız sınırlı çünkü bağışlarla idare etmeye çalışıyoruz. Evet, Nasıl bir geçim kaynağı var derneğin ve bu? Dernek karaları... bağışlarla Hı -hı. ayakta duruyor. Ee... nasıl ulaşıyor insanlar size belki bunlardan bahsetmek istersiniz internet sitesi ee... yoğunlukla kullanılıyor facebook twitter hesaplarınızı gördüm facebook twitter hesaplarımız oldukça aktif Hı -hı. onları ben cevaplamaya çalışıyorum bunun haricinde bir e, gmail üzerinden yönettiğimiz bir mail listemiz var isteyenlere o listeye ekliyoruz o mail listesi üzerinden hem faaliyetlerimiz hakkında güncelleme mailleri geçiyoruz ben haftada bir geçmeye çalışıyorum hem de e, acil bir yardım vakası ya da bir hayvan geldiğinde Hı -hı. onunla ilgili bağ Topluyoruz. Nasıl ulaşıyoruz size engelli hayvanlar yazınca çıkıyor mu genelde Twitter hesabınız ne örneğin engelli hayvanlar bir engelli ee, hayvanlar olduğunu hatırlıyorum ben Evet Facebook'ta engelli hayvanlar e, gmail adresimizde engelli hayvanlar gmail.com gmail ama açıkçası şöyle söyleyeyim ben çok uzun yıllardır hayvan kurtarıyorum hı hı. E, Çok fazla bir kişiyle bağlantılı birlikte çalışmasam da e, çağrı sertle Gidiyor daha çok hı hı. Ee, sürekli destek veren üyelerimizin büyük bir çoğunu benim şahsen tanıdığım kişiler ve onların e, dernek faaliyetlerini gördükten sonra ya burada bir dernek var hani sen de gel katıl deyip bağışçı olarak dahil ettiği isimler. Son birkaç aydır da ben önceliği doğuya kaydırmaya çalışıyorum. Çünkü büyük şehirlerde ya da imkanların olduğu şehirlerde yine üç kişi beş kişi bir araya gelip bir paket mama alabiliyor. Ya da bir veterinere gidip sonra ödemek kaydıyla hayvanı tedavi ettirebiliyor. Ama biz yakın geçmişte ocak başında şırnaktan kırıklı bir kedi getirttik, uçurttuk. Yani oradan buraya uçtu. Öyle bir noktada ki hayvanı uçağa bindirecek kutu bile bulamadığımız için ben İstanbul'dan kedi kutusu gönderdim. Ondan sonra kedi kutusuyla kedi geldi. Burada bacağı ampute edildi. Yani e, dernek olarak önceliğimiz karşımıza çıkan ilk e, ihtiyacı olan hayvandan çok gerçekten hiçbir imkanın olmadığı tedavi imkanının maddi imkanının hiçbir şeyin olmadığı bölgelere ulaşmak. Şu anda da e, bağışlarla mesela doğudaki barınaklara ve Dicle Üniversitesi'nde mesela bir öğrenci grubu var. Üniversite bölgesindeki sokak hayvanlarına bakıyorlar. O insanlara mama yardımı yapmaya çalışıyorum. Şimdi benim İzmir'deki birine yardım yapmamın çok bir anlamı yok. <gülüyor> Ama e, Dicle Üniversitesi dediğimizde ya da Şırnak dediğimizde yani e, sağlık, <gülüyor> sağlıkla ilgili hiçbir şeyin olmadığı yerde oralara biraz daha destek olmaya çalışıyorum. Bir de fark ettim ki biz yani hep büyük şehirler kendi içimizde dönüyoruz. Evet. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun yardıma çok ihtiyacı var. Yani benim İran'daki, bana İran'daki bir barınaktan ulaşan da oldu. Ee, i̇laçların gidemeyeceği için soğuk zincir sıkıntısıyla gönderemedim ama... Yani benim amacım biraz daha gerçekten kimsenin el atmadığı ve hayvanların zor durumda olduğu yerlere ulaşmak. Evet. Ee, peki... Şimdi engelli hayvanlar ve hayvanları koruma için tabii Türkiye gibi bir yer değişince aslında bunun Türkiye ile alakası yok. Ee, birazcık deney hayvanlarına bakacak olurlarsa insanlar İngiltere'nin deney hayvanı kullanmak konusunda bilinci olduğunu göreceklerdir. Ee, mesela Çin'in de ülkesine deney hayvanları üzerine denenmemiş ürünleri sokmadığını görecektir. Yani bunun gelişmişlikle ya da kalabalıkla bir alakası yok. Ee, peki siz deney hayvanları, sömürülen hayvanlar, adalardaki atlar mesela çok evet, fazla. Evet Bununla alakalı bir şey vardı, gündemde. görmüştüm. Atlar bunun, ölüyor, at, faytona binmeyin şeklinde bir şey gördüm istediğinizde. Bunun dışında de. hayvanat bahçeleri var, sömürülen hayvanlar içinde. Çok yakın zamanda bir hayvana, bir köpeğe tecavüz eden birinin, e, bir insanın e, şeyi, davası vardı. İzmir'de bir kedi vardı. olayı vardı değil mi? İzmir'de evet, Ufuk, vardı. Hı -hı. Ufuk diye bir genç... Hı -hı. Eski var. şehirde Bu davaları davaları Umut, da Umut, kedinin evet. adı Umut oldu sonrasında Cat Hospital bakıyor Ankara'da. Ee, bir kedi vakası Hı. yaşandı. Bu tür davalara yani, da çağrılar yapıyor evet. musunuz? Yani insanların katılması için. Aynı diğer toplumsal olaylardaki yani, davalar gibi. Diğer tüm hayvan hakları da sizin e, bakış, çerçeveniz içinde yer alıyor anladığımız kadarıyla. Yani... Kesinlikle yer alıyor. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle o hayvan sömürüsünden yola çıkayım. Ee, biz hayvanın herhangi bir sebeple e, sömürülmesine ya da kullanılmasına karşıyız. Yani hayvanın varoluş sebebi insana hizmet değil. Dolayısıyla biz faytona da karşıyız. Ee, çocukları eğlendirmek için civcivlerin renkli... İşte maviye kırmızıya boyanmasına da karşıyız. Yunus parkları gibi Yunus için. parklarına, hayvanat bahçelerine de karşıyız. Yani hayvan insanın eğlence unsuru değil. Doğal hayvanat bahçesi diye bir şey var mıdır? Ee, Afrikadakiler gibi olabilir. Yani Hı. hayvanların sadece arabayla geçip evet ya da göz, e, gözletle, göz evet ediniz. yani hayvanın doğal habitatına müdahale etme hakkımız olduğunu Hı. ben düşünmüyorum. Orada bile arabayla geçiyoruz yani aslında. Evet orada bile yani bugün mesela bir hayvanat bahçesine gittiğinizde biz en son Gaziantep'tekini gezdik. Gaziantep'teki hayvanat bahçesinin Avrupa standartlarında olduğunu söylüyordu hayvanat bahçesi <gülüyor> müdürü. <gülüyor> ne çıktı? Şimdi istediğiniz kadar Avrupa standartında olsun hayvanat bahçesi dediğiniz şey tel kafes. Hayvanın hiçbir mahremi yok. Avrupa mama yiyorlar ama. <gülüyor> yani. Kaliteli mama kaliteli ilaç. Şöyle bir şey uydurmuşlar diyorlar ki bu hayvanların nesi tükenecek. Biz bunları hayvanat bahçelerine alarak nesillerinin devamını sağlıyoruz gibi de bir söylemleri var. Kesinlikle tabii ki bunun... Asla aslı astarı yok. Bununla ilgili bir makale vardı. Çok uzun zaman oldu görevi. iki yıl kadar belki. Ee, hayvanat bahçelerindeki hayvanlara antidepresan tedavisi uygulandığına dair ya, bir makaleydi bu. Tam içinden o geçti. Yani, hayvanın psikolojisi ne durumda ki e, nesini sürdürsün bir diye düşündüğü için. hayvan baskı altında hissederek kendini depresyona giriyor. Tüylerini oluyor? Cinsel ilişkiye girmeyi hmm, reddediyor. Hmm. Hayvan, yavrularına bakımı reddediyor. Anneli, Yavrularını reddeden çok anne, anne var. reddeden şeyler var. İntihar etmeye girişenler var ya da çevresindeki diğer hayvanlara, insanlara zarar verme eğilimine girenler var. O yüzden hayvanat bahçeleri sadece kafese tıkmak değil, bir de onu duygusal olarak, psikolojik olarak da sömürmek anlamına geliyor. E, neresinden tutarsak elimizde kalıyor. Değil mi? Yani sizin şey vardı. Benim o çok hoşuma gitti. Twitter'daydı zannediyorum. Bir JPEG yapmışsınız. Hani işte köpek ...bu kadar gündür bu kaza bağlı... ...işte yılan bu evet. kadar gündür bu kutuda... ...falan şekli. Evet. Kendinize yapılmasını... ...istemediğiniz bir şeyi bir hayvana yapmayın... ...yani hani bir, bir balığı... ...bir famusa koydunuz orada doğal yaşamında... ...değil yani suda diye. O balık çok, orada tutsak bir şekilde duruyor. Çok eskilerden bir resim var aslında... ...çok da eskiler olmayabilir, 1800'ler olabilir... ...çok emin değilim. Bir e, Avrupa ülkesinde... E, ...sanırım sömürge bir... E, ...ülkeden getirilmiş... Ee, Afrikalı bir hı -hı, çocuk. Hı -hı. O evet. resmi biliyor musunuz? Ee, i̇nsanlar çocuğa bakıyorlar ve yiyecek uzatıyorlar. Ee, o resim bugün baktığımızda bize bize çok Sıra dışı geliyor yani bir insanın başka bir insana bunu yapması. Ama bir hayvanat bahçelerinde başka bir canlıya bunun tam da aynısını yapıyoruz. Evet. Yani bunun sebebi şey kendimizden aşağı görüyoruz onu büyük ihtimalle. Bir eğlencelik olarak görüyoruz. Yani toplumsal olarak bahsediyorum. Bizi eğlendirmek için orada var o sonuçta. Ve çoklar yani hani bitmiyorlar gibi düşünüyoruz. Bitiyorlar aslında. Değil mi? Bunu yani. fark etmek lazım. Bizimle aynı değerdeler hem de bitiyorlar. Bizden çok daha kolay bitiyorlar. Maalesef çünkü yaşadıkları ortamı bozduğumuz için. Çok daha hızlı ölüyorlar, tükeniyorlar. Daha zayıflar. Genelden bakacak olursak ırkçılık ve türcülük arasında bir fark yok aslında. Yok. Kesinlikle. Ee, bir e, ara verelim. E, bir şeyler dinleyelim. <gülüyor> Biz de bu sırada kendi içimizde toparlarız. Bu hafta konuğumuz e, Latabu. E, Oko Oktubre e, Number One gelecek e, radyolarımıza. E, Hollandalı bir grup programdan önce biraz bahsettim size e, freemusicarşiv.org'dan ve www.latabu.com'dan ulaşabilirsiniz e, yalnız canlı dinleme şansınız olur mu bilmiyorum ama yazılı bir notaları yok her seferinde farklı bir şekilde çalıyor grup biz bakalım e, nasıl çaldıkları bir parçaya denk geleceğiz <gülüyor> Borsan yayın kaldığı yerden devam ediyor. Bugün konuklarımız Umut Can ve Çağrı e, ve Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hayvanları Koruma Derneği'nden e, bahsetterek onun üzerinden birçok şeyden bahsettik. E, hayvan sömürüsü, türcülük, e, hayvan hakları ve daha bir sürü şey. Konuşmadığımız neler kaldı diye şöyle bakacak olursak deney hayvanlarından ve deneylerden çok konuşmadık aslında. Biraz oradan devam edebiliriz. Hadi. Hemen toparlamak gerekirse. Deneyle ilgili... Çok önemli bir şey var onu söylemek istiyorum. Ee, şimdi yeni yasa tasarısına göre artık e, barınaklardan deney laboratuvarlarına sokak kedisi ve köpeği verilmeyecek. Ama bu şöyle bir risk e, doğuruyor. İnsanlar barınaklardan sahiplendikleri hayvanları ya da sokaktaki hayvanları kendi inisiyatifleri doğrultusunda deney laboratuvarlarına satabilecekler. Hı hı. Ayrıca pet shoplarda e, Kuş ve balık türleri dışında kedi ve köpeklerin satışı yasaklanıyor. Pet e, Üretim çiftlikleri e, önerisi getiriliyor. Bu da demektir ki üretim çiftliğinde e, bu deney hayvanı tabir edilen bir takım cinsler var. Üstünde çok sık deney yapılan mesela beagle'lar gibi bu hayvanların üretimi patlayacak. Ve bu aslında e, de, sokak hayvanları üzerinde deney yapılmayacak dediğimiz şey tamamen bir kare borsaya dönecek. Bunun çözümü nedir? Benim görüşüme göre bunun çözümü laboratuvarların denetlenmesidir. E, kesinlikle hayvanlar üzerinde deney yapılmaması gerekiyor. Aynen. Bu sadece sokak kedisi ve köpeği için değil, deney hayvanı olarak kullanılan hiçbir hayvan üzerinde deney yapılmaması gerekiyor. Evet zaten artık kabul edilen bir gerçek var ki deney hayvanları üzerinde kullanılan ilaçlar ya da diğer şeylerin bir geçerliliği yok. Yani hayvanlar aslında tam olarak %100 insanlarda etki veren şeylere tepki vermiyorlar. Tıpkı bu morfin gibi. Morfin diğer hayvanlarda insanlarda uyuşturucu etkinliğin dışında çok daha farklı etkilere neden oluyor. Bu çok ufak bir örnek. Bunun dışında Tüm bugün bu konuştuklarımız biraz veganlar çağrı yapıyor ama bunu sonra konuşalım çünkü bir zamanımız gün çok Söz kısıtlı. Umutcan'a hemen dönelim. Stolman diyelim. O bize biraz ne, ufacık bir şeyler söylesin sonra veda evet, edelim. Sürprize çok iyi giremedin ama. <gülüyor> Stolman <'a. gülüyor> ne abi? Stallman, arkadaşlar. Stolman özgür yazılım. E, kavramın öncülerinden olan e, Özgür Yazılım Derneği'nin kurucusu hı hı. E, tam adı da Richard Stallman tabii ki hmm. Free Software Foundation Free Software Foundation aynen Türkiye'ye geliyor. İstanbul ve Ankara'ya. 27 Şubat Cuma günü Bilgi Üniversitesi'ne gelecek. Hı hı. Santra İstanbul Kampüsü'ne. Akşam 7'de bize Özgür Dijital Toplum hakkında bilgi verecek. Hı hı. Konuşma yapacak. 28 Şubat Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi'ne gelecek. Saat 2'de öğlen 2. Hı hı. Bizi çok ilgilendiren bir konu. Telif hakları ve toplum ilişkisi üzerine bir konuşma yapacak. Harika. Sonra da Ankara'ya gidiyor herhalde. Sonra da Ankara'ya. 2 Mart Pazartesi günü. Saat 7'de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde olacak. Bu Süper. anlattığın her şey aslında Stolman'ın kendi yaptığı bir şey değil herhalde abi. Proje değil. Evet. Tahmin ediyorum ki bütün bunlar Umutcan'ın başının altından çıktı. <gülüyor> Sonra da Korsan Parti yani, destek yani verdi. Yani sanki öyle bir anlattın ki Stolman'ın hepsini kendi kendine yapıyormuş gibi. <gülüyor> Aa, yok. Kalkıp e... bizim hayrımıza gelip anlatıyormuş gibi. Yok e, gerek Sabancı Üniversitesi NBA Kulübü'ndeki arkadaşlarım olsun. Gerekse Korsan Parti'deki arkadaşlarım olsun. <gülüyor> gerekse Umutcan'ın bizzat şahsen kendine <gülüyor> varlığı olsun. E, çok eminim harcadık ama buna değen bir etkinlik olacağına inanıyoruz. O evet. zaman biz de yaklaştıkça, yaklaştıkça aynen, tekrar biraz daha ederiz. bahsedelim. O halde teşekkür ederiz. İyi teşekkür bir hafta dileriz. Arkadaşlar sağ İyi olun. İyi haftalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.